Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bukhari'de geçen Anas radiyallahu teala onun hadisinde Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer ve Osman radiyallahu teala anhum bir gün Uhud'da'na çıkarlar <gülüyor> Sonra Uhud titrer. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki Uskun ya Uhud. Sakin ol, ol ey Uhud. Çünkü senin üzerine ancak bir sıddık, bir peygamber, iki tane de şehit vardır der. Yine Bukhari ve Müslim'de geçen Ebu Musa'l-Eşari'nin hadisinde Der ki Ebu Musa'l-Eşari Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydim. Bir duvarın arkasındaydım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şunu emretti duvarın arkasında dur kapının önünde burayı muhafaza et burayı koru bunun üzerine bir adam geldi ve izin istedi girmek için dedim ki kim bu dedi ki Ebu Bekir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki ona izin ver ve onu cennet ile müjdele Sonra Ömer geldi, izin istedi girmek için. Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki ona izin ver ve onu cennet ile müjdele dedi. Sonra Osman geldi, izin istedi. Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki ona izin ver. Kendisine isabet edecek bir musibetten dolayı onu cennet ile müjdele dedi. Sonra Osman radıyallahu teala anhu peygamberin izniyle, Peygamberle konuşmaya başlar. Sonra çıktığında Ebu Musa'la Şari peygamberle konuştuktan sonra Osman'ın şunu dediğini işittim der. Allahümme sabıran Allahümme sabıran ey Allahım bana sabır ver bana sabır ver dediğini işittim der. Yine Said ibn As şöyle der. Ayşe radıyallahu teala bana şunu Ayşe radıyallahu teala bana bunu dedi. Ebu Bekir radıyallahu teala anhu peygamberin evine girmek için izin istedi der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zaman yatıyordu der. Ve izin verir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o halde izin verir ve evinin içine girer Ebu Bekir. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem stilini değiştirmez. Yani halen yattığı halde. Hacetini giderdikten sonra yani Ebu Bekir radıyallahu an peygamberden istediğin yaptı peygamber onun e, ihtiyacını giderdikten sonra Ömer radıyallahu teala anhu gelir. O da izin ister yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kıpırdamaz. Sonra Osman radıyallahu teala anhu gelir izin ister. İzin verdiğinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı halden halini değiştirir ve oturur oturur vaziyette, vaziyette olur. Sonra Ayşe radıyallahu teala anha, anha der ki, ey Allah'ın Resulü Ebu Bekir ve Ömer girdi böyle bir şey yapmadın. Osman girdi, böyle bir şey yaptın. Sebebi nedir der? Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem de ki, Osman çok utangaç birisiydi. Belki de o halde iken bana istediğini anlatamaz diye, utanmasın diye oturarak onu karşıladım der. Başka bir rivayette Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem der ki: Meleklerin utandığı şahıstan ben nasıl utanmayım der. Osman Radıyallahu Teala anhu hakkında. Leyse rahimallahu Teala der ki: Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ayşe'ye der ki: Meleklerin utandığı kişiden ben nasıl utanmayım? der bu hadiste Müsned İmam Ahmet geçer İbni Ömer radıyallahu teala anhu der ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında şunu derdik bu ümmetin en afdalı Ebu Bekir sonra Ömer, sonra Osman, sonra da susardık der bu hadiste Bukhari'de geçer Uthman radıyallahu teala anhu müminlerin emiri iki nur sahibi iki tane hicret yapan İki tane kıbleye namaz kılan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızıyla evlenen, Rukayya ve Ummu Kulthum ve cennette müjdelenen on sahabeden bir tanesi. ashab Şura, Şura ehlinin altı tane Şura ehlinin bir tanesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefat, et, vefat ettiğinde bu altı Şura ehlinde razı olduğu halde vefat etti ki bunun içinde Osman radıyallahu taala anhu idi vardı. Muhacir ve Ensar kendisinin Ömer'den sonra halife olmasına icma etmişlerdir. Dolayısıyla Hulefa-i üçüncüsü üçüncüsüydi. Ki Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra Hulefa-i sünnetine de sünnetine de uyun diye emretmiştir. Osman kendisi kendi evinde şehit olarak ölmüştür. Mazlum olarak öldürmüşlerdir. Kim? Öldürenler de İslah davetçileri. Güya, islah ediyoruz. Cihat ediyoruz. Hakkımızı arıyoruz. Diyen insanlar tarafından öldürülmüştür. Radiyallahu teala anhu. Ka'b ibn-i der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir fitne zikretti. Ve dedi ki bu fitne yakında olacaktır de. Yakında olacak dedi. Sonra bunu dedikten sonra bir de baktım ki bir kişi oradan geçiyor. Kafası kafası sarılmıştı. Yüzünde yüzüne de e, sarığını sarmıştı. Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı ve dedi ki işte bu şahıs, bu giden şahıs o fitne olacağı zaman hidayete bulmuştur. Hidayeti bulanlardandır der. Ka'b ibn Ucre bunun üzerine Atladım ve kolundan tuttum der. O şahsın. Bir daha baktım ki Osman radıyallahu teala anı. Dedim ki bu mu o zaman hidayet üzerine? Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem Evet. Bu o zaman hidayet üzerine der. Bu da İbn-i Mace'de geçer. Ayşe radıyallahu teala anı der ki Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem Osman'a şöyle dedi. Ey Osman. allah Teala sana bir gömlek giydirecek eğer o gömleği giydiğin zaman münafıklar o gömleği senden almak isteyecekler sakın sakın ha o gömleği çıkarma der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uthman radıyallahu teala anhuya bunu 3 defa tekrar etmiştir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Ayşe radıyallahu teala anha der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ölüm yatağındayken hastayken şöyle dedi der. Ashabımı görmeyi çok isterdim. Bazı ashabımı görmeyi çok isterdim der. Bunun üzerine dedi ki ey Allah'ın Resulü Ebu Bekir'i çağıralım mı? Ebu, çağıralım mı dedik. Peygamber de sustu. Sonra dedik ki ey Allah'ın Resulü Ömer'i çağıra çağıralım mı? Bunun üzerine Peygamber yine sustu. Sonra dedik ki Osman'ı çağıralım mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de evet Osman'ı çağırın der. Ve Osman radıyallahu teala anhu gelir. Peygamber ile birlikte olur. Sonra peygamber ile konuştuktan sonra çıkar ve Ayşe radıyallahu anha der ki bir de baktım ki Osman'ın yüzü değişmiş olarak çıktığını gördüm der. <gülüyor> Kays der ki Ebu Sehel Osman radiyallahu teala anhun kölesi azatlı kölesi Ebu Sehel, Ebu Sehel der, bana şunu dedi Osman radiyallahu teala anhu öldürüldüğü zaman öldürüleceği zaman bana şunu dedi der Peygamber Osman diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bir şey söyledi ve ben o şeye gideceğim Başka bir rivayette sab, sabırlı o şeye sabırlı olacağım teala der Osman radıyallahu teala anhu. Kaysler ki işte biz de o, o o şeyi o musibeti o belayı Osman'ın öldürülmesini şehit edilmesini yorumlar e, yorumladıktır. İbn Amr radıyallahu teala anhu der ki Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir fitne zikret, e, zikretti. Sonra dedi ki işte bu o zaman mazlum olarak zulmedilmiş olarak öldürülecektir der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis de geçer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem risaletini eda ettikten sonra emanetini yerine getirdikten sonra ve İslam'ı anlattıktan sonra ve insanları cennete götürecek yolları Anlattıktan sonra cehennemden de uzaklaştıracak yolları beyan ettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder. Vefat etmeden önce haccetil veda'da insanlara ben risaletimi, peygamberliğimi yerine getirdim mi diye insanları şahit tutar. Onlar da evet risaletini, peygamberliğini yerine getirdin derler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahümmeşhed Allahümmeşhed ey Allahım şahit ol diye e, elini parmağını göğe kaldırarak Allahu u Teala'yı da şahit tutar ve ondan sonra Medine'de vefat eder sallallahu aleyhi ve sellem ve Ayşe radiyallahu teala anhanın hücresine odasına gömülür peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra peygamberden sonra Ebu Bekir'in Sıddık halife olur ki Ebu Bekir ile birlikte Allahu Teala ümmeti ferahlığa Ferahla, sokar. Ve Ridde dinden çıkanları dine döndürür. Ebu Bekir radıyallahu teala anhu. Sonra Ebu Bekir radıyallahu teala anhu vefat edeceği zaman kendisinden sonra halifeli Ömer'e bırakır. Ve Allah kendisinden sonra halife Ömer radıyallahu teala anhu olur. Hak ile batılı birbirinden ayıran Ömer radıyallahu teala anhu. Kendi zamanında Kisra ve Kayser'in malları, Kisra ve Kayser'in hazinelerini alan, zorla alan, cihat eden Ömer radıyallahu teala anhu. Kendi zamanda İslam ülkeleri kendi zamanda İslam ülkeleri çokça e, çok olur. Yani birçok yer e, fethedilir. Bundan dolayı insanlar ferahlık içinde yaşar, zenginlik içinde yaşarlar ve aralarında hiçbir Buğd hiçbir kin Hiçbir hasetlik olmaz Kendi zamanda radıyallahu teala anhu Hayatının sonlarına doğru Ömer radıyallahu teala anhu Hacca gider Sene 23'te abtaha iner ve allah Teala'ya Dua eder Ve kendisinin ömrünün uzadığını Ve ülkesinin Çok olduğunu Yerlerin çok büyük olduğunu Artık halifeliği yerine getiremeyeceğinden dolayı Allah-u Teala'ya allah Teala e, dua eder ve Medine'de ölmesini Allah'tan iki şey ister. Bir Medine'de ölmesini ve şehit olarak ölmesini allah Teala'dan ister ve şöyle der. Allahüm min inni es'eluke şehadeten fi sebilik. Ey Allah'ım senin yolunda şehit olmamı senden talep ederim. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin beldesinde ölmemi senden talep ederim diye dua eder allah Teala da onun onun duasını kabul eder. Kendisi Medine'de şehit olarak ölür. Radıyallahu Teala anhu. Abu Lu'lu el Mecusi Feyruz denilen Mecusi asıl, asıllı e, kendisi Rum olan fakat Mecusi asıllı bir şahıs tarafından sabah namazında mihraptayken <gülüyor> mihraptayken çarşamba günü Ebu Lu'lu mecusi bir hançer ile iki taraflı bir hançer ile kendisine üç defa başka bir rivayete göre altı defa bıçaklar. Birinci bıçak göbeğinin altına gelir. Bu bıçak darbelerinden sonra Ömer ta'ala teala namazı bırakır ve imamı Abdurrahman ibn-i Avf Abdurrahman ibn-i Avf e bırakır. Kendisi yere yığılır. Sonra bu Ebu Ulu'l-i Mecusi bıçağı ile on üç tane sahabeyi bıçaklar. Bu on üç sahabenin içinden altı tanesi radıyallahu teala anhum vefat eder. Sonra Abdullah İbni Avf bu şahsın bu Mecusi'nin üzerine bir elbise atar ve yakalanacağını öğrenen bu şahıs kendisini intihar eder. Sonra Umar radıyallahu teala anhumu evine götürürler. Baygın olduğu halde. Ömer radıyallahu teala anhu bay, baygınlığından uyandıktan sonra derler ki namaz ey emirul müminin namaz geçiyor ey emirul müminin bunun üzerine Ömer der ki naam ve la hazza fil islam limen tereka evet namaz kim onu terk ederse İslam'da hiçbir nasibi yoktur der sonra yine yine bayılır sonra uyandıktan sonra sahabe yine onu ona der namaz ey emirul müminin namaz Der ki evet namaz kim onu terk ederse İslam'da hiçbir yeri yoktur hiçbir nasibi yoktur der ve kalkar namazını kırıl, kılı, kılır kılar sallallahu e, radıyallahu teala anhu sonra şunu sorar sorar kendisinin kim öldürdüğünü sorar derler ki Ebu el Mecusi'yi öldürdü der Allah'a hamd eder ve der ki Allah'a hamd olsun ki beni bir mümin kişi öldürmedi der. Sonra der ki allah Allahu Teala onu Yerin dibine batırsın Onun için ona iyilik yapmıştık der Medine'de durmasına izin verip iyilik yapmıştık der Sonra Ömer radıyallahu teala anhu Kendisinden sonra altı kişinin Halife olmasını vasiyet eder Çünkü bu altı kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vefat ettiğinde e, Peygamber bunlardan razı olarak Vefat etmiştir Bunlar da Osman e, Ali Abdurrahman ibn Arif Talha ve Zubair ve Sa Sa'id ibn Sa'id ibn Biwaqas zikreder. Sa'id ibn Amr ibn Aufil zikretmez. Halbuki Sa'id ibn Amr ibn Nufayl da aşiretü Mubşeret cennet müjdelen onca habes sabeton olmasına rağmen onu halife olarak zikretmez niye? Çünkü Sa'id ibn Amr ibn Nufayl kendisi Ömer radıyallahu teala anhun akrabasından idi. İnsanlar yanlış düşünmesin diye e, Said ibn Amr ibn Nufeyl'i e, zikretmez. Sonra Ömer radıyallahu teala anhu vefat edeceği zaman insanlara emir bil maruf yapar. İnsanlara nasihat eder. Hatta adamın bir tanesi, gencin bir tanesi gelir. Ve der ki ey emir-ül sana müjdeler olsun. Cennette müjdelen, müjdelenen sahabisin der. sor bunu dedikten sonra çocuk geri döner. Geri döndüğünde bakar ki çocuğunun elbisesi e, ayak topuğunun altında olduğunu görür. Çocuğu çağırır. Der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden şunu dediğini işittim der. Topuğun aşağında olan her şey ateştedir der. Ve çocuğu orada ölüm yatağında dahi emri bil maruf yapar ve nehyanil munker yapar. Sonra vefat eder radıyallahu teala anhu. Üç günden sonra üçüncü günde vefat eder ve e, hicri 24'ünde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, yanına Ebu Bekir radıyallahu teala anhu'nun yanına e, gömülür. Sonra insanlara namaz kılmayı Süheyl ibn Amr ibn Süheyl ibn Sinan Romi'nin namaz kılmasını vefat etmeden önce Süheyl ibn Amr ibn Romi'nin insanlara namaz kıldırmasını emreder ee, ve üç gün içinde yeni halifeyi seçilmesini emreder bu altı şahistan vasiyet ettiği bu altı şahistan bunun üzerine. Ashab-ı Şura ehli e, bu bu Şura ehli e, halifeyi seçmek için birbirleriyle toplanırlar. Ve Osman radiyallahu teala yine ölmeden önce der ki der ki bu 6 kişiden bir kişi halife olacak fakat e, zannediyorum ki insanlar ya Osman'ı ya da Ali seçerler de, Ali seçerler Der ve ima eder Fakat onları tayin etmez İnsanlar bunu seçer inşallah der Sonra Suheyb Ömer'in cenazesini Kıldırır ve e, Gömerler Sonra Şura ehli Toplanır Üç kişiden Zübeyir Ben halife olmuyorum der Bilakis Ali'yi seçiyorum der Sa'd ise Abdurrahman ibn Avf'a halifeliği tavsiye eder. Talha ise Usman radıyallahu taala anhuya tavsiye eder. Yani e, Sa'd Zübeyir ve Talha kendi halifeliğinden vazgeçerler. Sonra Abdurrahman ibn Avf yani bu üç kişi söyler. Geriye kalan Abdurrahman ibn Auf kalır. Der ki Osman ve Ali radıyallahu teala anh'uya gelir ve der ki Der ki artık ben kaldım. Artık kim tayin edilirse o halife olacaktır der ve onlardan Osman ve Ali'den söz alır. Eğer halife olursan adil olacağına dair ve kim halife olursa ona biat edeceğine dair söz alır. Osman ve Ali radıyallahu teala anhu da sözlerini verirler. Sonra Abdurrahman İbn Avf insanlara sormaya başlar. Gece gündüz insanlara sorar. Hangisi daha hayırlısı? Hangisi daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında daha sevimli? İnsanlar, kadınlar, hatta çocuklara dahi sorar. Bu üç gün, iç, üç, gün üç gün içinde radıyallahu teala anhu fazla uyku uyumaz. Allahu Teala'ya dua eder. İstihara namazı kılar ve bakar ki insanlar Üzmâ radıyallahu teâlâ anhu'yu takdim ettiğini görür. Sonra Abdurrahman ibn Avuf mescide çıkar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine giydirdiği sarığı giyer. Kendisine taktığı, hediye ettiği sarığı takar. Kılıcını da koyduktan sonra İnsanların muhacir ve ensarı çağrılması için müezzine emir verir ve müezzin salatu cemia, ah, salatu cemia." Ah, namaz namaz diye insanları çağırır. Sonra insanlar tabii ki her taraftan mescide doğru gelirler. Mescid kalabalık olur. Ömer radıyallahu teala anhu da mescidin en arkasında yer bulabilir. Mescidin önüne e, Gidemez. Çünkü kendisi radıyallahu teala çok haya utandığından dolayı insanların arasından geçmeyi utanır ve e, mescidin en arkasında e, durur. Sonra Abdurrahman ibn Avuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin minberine çıkar. Ve bu minberde uzunca bir dua yapar. Sonra der ki ey Osman Kalk ey Osman sana biat ediyorum der. Ve Osman radıyallahu teala anhuya ee, biat eder. Biat edenlerin ilklerinden bir tanesi de Ali radıyallahu teala anhu olur. Sonra insanların hepsi Osman radıyallahu teala anhuya gelir ve ee, Osman radıyallahu teala anhuya biat eder. Ve Osman radiyallahu anhu biat edildikten sonra ikindi namazını insanlarla kıldı, insanlara kıldırır. Sonra hutbe verir. İnsanlara vaaz eder. Onları korkutur. Onları müjdeler. Ve der ki hepinize beytül malden yüz dirhem daha ziyade vereceğim der. Yüz dirhem daha fazla artıracağım der. Sonra Valilerine mektup yazar Uthman radiyallahu teala anhu Valilerine emri bil marufu yapar Nehyanil münkeri yapar Onlara vaaz eder Ve insanlar e, Bu durumda Uthman e, radiyallahu teala anhuya Biat eder Ferahlık içinde yaşarlar Uthman radiyallahu teala anhu zamanında Yine kendi zamanında Birçok e, ülkeler fethedilir Uthman radiyallahu teala anhu zamanında onun zamanında İslam ehli aziz olur, küfür ehli zelil olur ve insanlar arasında çokça rahatlık hasıl olur, çokça e, zenginlik hasıl olur ve ve Allahu Teala'nın düşmanları kafirler zelil olur. Fakat Allah'ın düşmanı iblis vesvese ve kandırmalarına devam eder. İlk fitne hicri 33'te vuku bulur. Osman radiyallahu taala anhu yataneden onun onun ayıp, ayıplarını insanlar arasında anlatan, ona karşı insanları kışkırtan e, bir grup ortaya çıkar. Bunun üzerine Osman radiyallahu taala anhu onları Basra'dan Şam'a sürgüne yollar ve Mısır'a doğru Basra'dan Şam ve Mısır'a doğru sürgüne yollar. Sonra yine Hicri 34'ü geldiğinde yine bu fitne devam etmeye başlar. Fitneciler birbirlerine mektup yazmaya başlarlar. Ve Esma radiyallahu teala anhun ayıplarını insanlar arasında anlatmaya başlarlar. Ve sanki Umriye gidiyormuş gibi insanlar yollamaya başlarlar Medine'ye. Medine'den geçip Mekke'ye Umre'ye gidiyormuş gibi insanları insanlar yollamaya başlarlar. Ve Osman radıyallahu teala anhu'la münakaşa etmek için insanları yollarlar. Ve zulmettikleri, zulm mazlum olduklarını iddia ederler. Osman onlara eziyet ettiğini, onlara e, hakkını vermediğini iddia eden ed, e, iddia ederler. Tabii ki bu gibi sözler, işte Osman bize şöyle yapıyor, hakkımızı vermiyor, şöyle yapıyor, mazlum oluyoruz diye insanların e, akıllı kıt olan insanlar bu gibi sözlere uymaya başlar. Osman bizim hakkımızı vermiyor, Osman kendi akrabalarını, kendi akrabalarına para veriyor, kendi akrabalarına devletten e, vazife veriyor diye yemeye başlarlar. Yani bunların zahiri ıslah fakat niyetleri ifsat etmek, ifsat etmek ve dünyalıktır. İbnü'l-Esir radıyallahu teala der ki: Her Medine, her ilçe diğer ilçeye mektup yazmaya başlarlar. Osman'a karşı insanların ayaklanması için. Yine Mısır ehli Mısır ehlinden türeyen Mısır ehlinde Mısır'dan türeyen bir taife bir grup ortaya çıkar ki bu gruplar arasında da Abdullah İbni Sebe başı çekmektedir. Abdullah İbni Sebe bu münafık insanların arasına gidip işte Ali halifeliğe daha uygun aslında halife Ali'dir. Ee, Osman Ali'nin halifeliğini çaldı. Osman şöyle yaptı, Osman böyle yaptı. Ee, akrabalarını devlet şeyine getirdi. akrabalarda e, para verdi diye. İl, e, Mısır'da da bu fitne e, büyükçe e, çoğalmaya başlar. Büyükçe büyür. <gülüyor> Dediğimiz gibi İnsanların bir şu bu fitneye uyar. Abdullah ibn Sebe de bu fitneyi başlatmak için şöyle bir ilanla gelir. Der ki: emir i bil maruf'u anlatın, nehyanil il münker yapın. Osman'a e, haksız olduğunu açıkça dile getirin." Diye, getirin diye e, insanları böylece e, insanları böylece kandırmaya başlar. Said Osman radıyallahu teala anhunun valisi olan Said radıyallahu teala anhu bu fitneyi görür. Ve Osman radıyallahu teala anh'a bir mektup yazar ve der ki bu insanlar böyle böyle. Bunu bu fitnenin başı küçük olur fakat sonunu durduramazsın der. Osman radıyallahu teala anh çok rahmet sahibi olduğundan dolayı fazla aldırış ve aldırış etmez ve bunu yapanları Görmemezlikten gelir ve affeder. Bu insanlar bu fitnesine devam eder. Hepsi birbirine mektup yazmaya devam eder. Bunun üzerine Osman radiyallahu teala anhu dayanamaz ve hutbe verir. Der ki Vallahi der Ebu Bekir ve Ömer'in yolundan ayrılmamaya çalıştım der. Sizden öncekiler siz bizden bizden önceki Ömer radıyallahu taala anhu sizi eliyle ezdi. Diliyle konuşamaz haline geldiniz. Ayağıyla sizi sizi bastırdı. Yani onun onun halifeliğinde fazla bir şey söyleyemiyordunuz. Sizin bu zamanda böyle şeyleri söylemeniz benim hilmimden, yumuşaklığımdan dolayıdır. Der ve insanlara vaz eder, vaz eder ve peygamberin yolundan ayrılmadığını beyan eder fitne biraz biraz dahi olsa diner. Fakat bir müddet sonra fitne yine çoğalmaya başlar. Fitne yine çoğalmaya başlar. <gülüyor> Hatta Osman Radiyallahu Teala Anhu'dan bu fitneciler para almaya gelir. Mal almaya gelirler. Hakkımızı vermiyorsun. Bize hak verdiği mal almaya gelirler. Ötme radiyallahu teala anhu da onlara mal verir. Fitneyi dindirsinler diye. Ona rağmen halen devam ederler. Hatta tabiinden diyorlar ki kadın Ötme radiyallahu teala geliyordu. Harici kadın malları alıyordu. Paraları alıyordu. Aldıktan sonra da diyordu ki Allahümme beddil Allahümme gayr. Ey Allah'ım bunun halifeliğine değiştir Bunun imaretini değiştirdiği beddua ediyordu. Der. Sonra 600 kişilik bir grup Mısır'dan yola çıkar. Medine'ye Umre'ye gitmek için yola çıkar. Güya Umre'ye gitmek için Recep ayında. Yola çıktıklarında Medine'ye geldiklerinde sahabe bunların yolunu keserler. Hatta ilk karşılayan Ali radıyallahu teala anhu olur. Onlarla münakaşa eder. Osman'a karşı ni ni bu şeyleri niye yapıyorsunuz der. Onlar da şöyle şöyle der. Onlarla münakaşa eder ve ikna eder. Bu 600 kişilik grup yine Mısır'a geri dönerler. Muaviya radıyallahu teala anhu. O zamanki Şam valisi Osman'ın Şam Şam valisi mektup yazar ve der ki bunu, bunu yapan insanların bu 600 kişilik şahısları al der ve bu, bu, bu insanlar fitneye devam edecekler. Bunları idam edelim der. Fakat Osman radıyallahu teala yine bunları da affeder. Sonra bir müddet sonra bir müddet sonra yine 600 kişilik bir rivayete göre 1000 kişilik yine bir grup gelir ve der ki biz Osmandan hakkımızı alacağızdır. Ve Medine'ye doğru yola çıkarlar. O zaman da zamanı sahabelerin çoğu hacca gitmiş durumdaydı. Sahabelerin çoğu hacca gitmiş durumdaydı. Medine'ye geldiklerinde Üsme radıyallahu Teala anh'unun evine doğru gelirler. Evini muhasara altına alırlar. Evini kuşatırlar yani. Evini kuşattıktan sonra mektuplar ortaya çıkarırlar. Ve derler ki bakın bu mektuplar Ayşe'den işte sahabenin şunundan bunundan bunundan yazıyor ki Osman'a karşı baş kaldırın. Osman bize zulmediyor diye yalancı mektuplar uydururlar. Ayşe radıyallahu teala anhun eliyle diliyle yalancı mektuplar uydurur. Bunun üzerine Osman radıyallahu teala anhu hutbeye çıkar ve der ki vallahi der. E Üzme radıyallahu teala anhu der ki vallahi siz yalan söylüyorsunuz der. Böyle bir şey sahabe asla asla yapmazdır. Sonra onun onlardan bir tanesi haricilerden bir tanesi Osman radıyallahu teala anhu'nun boynundan tutar ve boynundan tutar ve hutbeden aşağı aşağı aşağı atar. Osman radıyallahu teala anhu orada kendisinden geçer ve radıyallahu te'ala anhu ee, bayılır. Evine götürürler. Ayıldıktan sonra yine namaza doğru e, namazı kılmak için dışarıya çıkar. Namazı kılmak için dışarıya çıkar. İnsanlar arkasında namaz kılar. Sahabelerin birçoğu gelir. Maça gitmemiş sahabeler. Eğer bu insanlar izin ver bize bunlara karşı savaşalım diye Osman radıyallahu te'ala anhu'dan izin isterler. Fakat Osman radıyallahu teala anhu izin vermez Ve der ki Hepiniz eve gidin der Kim, Kimin üzerinde hakkın varsa Eğer hakkıma rivayet riayet ediyorsanız Sakın bir şey yapmayın Evinize gidin der Ala hal Bir ay boyunca böyle Osman radıyallahu teala Anhun evini muhasara altına alırlar Sonra Evinden mescide çıkmasını da Yasaklarlar Mescide çıkmasını da yasaklarlar Suyu ve yemeği keserler. Su ve yemeği de, e, yemek de e, su ve yemek de e, içirmezler. Ötme radıyallahu teala anhuya. Sonunda Ötme radıyallahu teala anhu mescitte evinden çıkamadığından dolayı evinde kalır. Hariciler, Osman radıyallahu teala anhu öldürmek isteyenler bir müddet öyle kalırlar. Osman'ın hanımı Nail'e diyor ki Osman radıyallahu teala anhu bir gün uyandıktan sonra dedi ki rüyamda peygamberi Ebu Bekir'i ve Ömer'i gördüm. Bugün oruç tut ey Osman. Çünkü orucunuzu biz, biz orucunu biz de açacaksın der. Ondan dolayı Resulullah radıyallahu teala anhu o gün oruçlu geçirir. Ve elbisesini sıkı sıkıca bağlar. Vücuduna vücuduna bağlar. İnsanlar beni öldürdüğünde avretim açılmasın diye hayasından dolayı 2-3 tane elbise bağlar vücuduna. En sonunda da ee, bu hariciler bir mektup daha çıkarırlar. Bu mektupta Güya Osman valilerine şunu e, işte bu insanlar geldiği zaman size bunları hepsini idam edin öldürün diye Güya Osman radıyallahu teala anhu bu mektupları yazdı diye insanlara gösterirler. Haricilere gösterirler. Bunun üzerine sahabe gelir. İbni Ömer, Ebu Hureyre gibileri. Derler ki Osman İzin verseni müdafaa edelim der. Uthman radiyallahu teala anhu da yasaklar. Ve der ki Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem bana bir şey söyledi ve ben ona sabredeceğim der. Ve insanların eve gitmesini emreder. Kölelerine de der ki kim kılıcını kınından çıkarmazsa onu azat ettim der. Ve kölelerine kölelerine azat eder. <gülüyor> Sonra o mektuptan sonra hariciler Osman Radiyallahu Teala Anhu'nun evinin kapısını yakarlar ve evinin içine girerler. Bakarlar ki Osman Radiyallahu Teala Anhu Kur'an okuyor. Bir tanesi gelir Osman Radiyallahu Teala Anhu'nun yakasından tutar ve der ki sen kimin milletindesin ey Na'fel der. Bunun üzerine Osman radıyallahu teala anhu der ki Ben Na'fel değilim. Ben Osman ibn Affan'ım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabisiyim. ve milleti İbrahim'in milleti İbrahim'denim der. Sonra bir kişi kılıçla Osman radıyallahu teala anhu'ya vurmaya başlar ve parmaklarını keser. Ve der ki vallahi der Osman radıyallahu teala anhu bu parmaklar ilk uzun sureleri bu parmaklar yazdı der. Vahiy kâtibiliğini. İlk uzun sureleri yazan bu parmak bu parmaklar idi der. Osman radıyallahu Teala anhu. Sonra hanımı Osman'ı korumaya çalışır, üstüne yatar. Bir kılıç darbesi de o alır. Onun de eee onun eli de e, kesilir. Sonra Osman radıyallahu teala anhuya bir kılıç darbesi daha vururlar. Elini koparırlar. Kur'an oku, okuyacağı zaman sonra bir tanesi gelir ve der ki Vallahi der ey Osman bugünü bekliyordum der. Ve Osman radıyallahu teala anhuyu dokuz bıçak darbesiyle şehit eder radıyallahu teala anhu. Şehit ettiğinde der ki bu üç tanesi Allah için diğer altı tanesi de seni kıskandığımdan dolayıdır. Der. Yani bu insanların bunu yapan insanların burada mal, mülk şeyinden dolayı. Çünkü Ötme radıyallahu teala anhu zengin idi. Ta Peygamber sallallahu aleyhi halife olmadan peygamberin zamanında zengin idi radıyallahu teala anhu. Kendisi hatta Kendisini öldürmeye gelenlere der ki biliyor musunuz der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde sahabenin, ensarın içecek suyu bulunmazken fulan kuyuyu kim alacak alırsa ona cennette şu kadar vaadi var diye. Ve ben kendi paramla onu aldığımı biliyor musunuz der o haricileri. Onlar da der ki biliyoruz der. O gün ben o kuyuyu sizin için, ya sahabeler için aldığımda siz bugün beni sudan mahrum kılıyorsunuz der. Sonra der sizi şahit kılıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidi büyülteceğinde, büyülteceğinde insanlar artık çok çoğaldığında bu mescidi peygamber şöyle dediğini işittiniz mi? Kim bu mescidi büyütürse, ona cennette şu kadar müjde var diye. Ve kendi malımdan o, cennet, o mescidi çabuk büyüttüğümü genişlettiğimi biliyor musunuz der? Evet der, der. Evet derler. Peki der usrec uss ceşiş-ül usra. Fulan zamanda fakirlik zamanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim bu orduyu donataca don, donatırsa ona cennette şu kadar müjde vardır diye. Ben de bütün malımı o, o, o bütün malımı o orduyu donatmak için har harcadığımı biliyor musunuz der. Evet biliyoruz der. Hatta Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem ma <mâ> darra Uthman ba'del yevm Uthman radıyallahu teala malı getirir bütün malını o orduyu donatmak için peygamberin önüne koyar. Bak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem paraları altınları e kaldırırken der, der ki Osman bundan sonra ne yaparsa ona hiçbir şey zarar vermez der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hâl, Ala kulli hal Uthman radıyallahu teala anhun faziletleri saymakla bitirilmez. Uthman radıyallahu teala anhun şehit ettikten sonra bir tanesi der ki canını helal kıldık da malını mı haram kılacağız der ve malını soymaya başlarlar. Hatta hanımı nailenin abayesini çarşafını dahi alırlar. Sonra Beytülmale doğru koşarlar. Beytülmal'daki paraları beytülmal'daki malları eee malları çalarlar e, hariciler. Ale kulli hal İbn Sirin rahimeullah teala der ki bir gün Kabe'de tavaf ediyordum der. Bir de bak bir de duydum ki adamın bir tanesi Allahum mağfirli ve ma adun adun en Ey Allah'ım beni affet. Fakat zannediyorum ki sen ben affetmeyeceksin, affetmeyeceksin der. Bunun üzerine İbn-i Sirin der ki Bundan önce böyle bir dua hiç duymadım Neden der Der ki vallahi der Allah'a şöyle bir adakta adamıştım Eğer usm, gücüm yeterse Osman'a bir gün şaplak vuracağım diye adak adamıştım Osman vefat ettikten sonra Onun yanına gelip Elbisesini Açtım ve ona bir tokat attım der Vallahi der, ondan sonra elim elimi kıpırtamıyor, kıpırtı kıpırtıyanmiyorum der. İbn Sirin der ki, baktım ki eline sanki bir e, kubkuru dal parçasıymış gibi der. Se Se Se Seleften birçoğu Seleften birçoğu der ki, Sa'id ibn Waqas biliyorsunuz Sa'id ibn Sa'id ibn Waqas radıyallahu ta'ala anhun duası kabul olunuyordu. Sahihte geçtiği gibi. Öthma radıyallahu teala anhu vefat ettikten sonra bunu yapanlara beddua eder. Ey Allahım, onları pişmanet sonra onları helak et, onları pişmanet sonra helak et. Selefden birçoğu der ki, o gün Öthma radıyallahu teala anhının evinde bulunanların hepsi maktul olarak öldürülmüş olarak ölürlerdir. Yani kendi eceliyle değil de başka insanlar öldürülmüş olarak. E Gördükler Selef Seleften birçoğu çoğu e, i̇bn Sirin gibi Alekullaha <gülüyor> kardeşler Ötme radıyallahu teala anhun Hayatı kısacası Kısacası böyleydi Bu kıssadan Bazı faydalar çıkartmamız Gerekir Bu faydalardan bir tanesi insanların Devlet reislerine karşı çıkan Kuruç eden insanların çoğu Emri bil maruf nehyanil munker olarak gösterirler. Hakkımızı arıyoruz diye gösterirler. Kötülüğü yok ediyoruz, izale ediyoruz, iyiliği emrediyoruz diye insanlara göstermeye çalışırlar. Fakat asıl gayeleri onlar mal ve mülktür. Mal ve mülk olduğunu hasildikten dolayı, koltuktan dolayı devlet reislerine baş kaldırdıklarını görürsün. Bundan dolayı birçok ülkede, Devlet reisine baş kaldırılmasının sebebi birçoğu baktığınız zaman fakirlik isabet ettiği zaman işte kendileri fakir olduklarında devlet reisi de zengin olduğunda buna dayanamayıp haset edip sabred, sabredemedi, sabredemeyip e, huruç ettiklerini görürsün. Bu da şüphesiz ki İslam'da yasaklanmıştır. Zira devlet reisi ne kadar da zalim olsa dahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları haramı emretmediği müddetçe onlara itaat etmemizi, elimizi itaatten çekmememizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, beyan eder bize. Başka bir fayda ise kardeşler, bir haber geldiği zaman bunu hemen kabul edip almayıp da bilekis bu gibi büyük olayları bu ümmetin en büyük alimlerine bırakmak gerekir. Zira birçok haber Osman'ın zamanda da olduğu gibi birçok haber yalan. Sahabelerin diliyle yazılmış yalan olarak, mektuplar yazılmış yalan olarak yine bu zamanda da birçok haberler yalan olduğundan dolayı ümmeti ilgilendiren büyük meseleleri hemen kabul etmeyip de bilakis bu meseleleri bu ümmetin en büyük alimlerine bırakılması gerekir. Başka bir fayda ise kardeşler devlet reislerinin ayıplarını insanlar arasında anlatmayıp da bilakis onların islahi için dua edilmesi gerekir. Bu da ehli sünnetin ehli sünnetin akidesindendir. Başka bir fayda ise kardeşler bu zamanda yapılan e, protestolar işte ta o zaman Üthme radıyallahu anhu zamanda çıkmıştı. Üthme radıyallahu anhunun evini Muhasara altına aldılar. Protesto etmeye başladılar. Sonuç olarak Ötme radıyallahu teala kanını akıtmaya dahi gitmiştir. Dolayısıyla bu gibi protestolar İslam dininde yoktur. Bilakis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize metodu öğretmiştir. O metotta devlet reisine nasihat etmek, onun için, islahı için dua etmek, onun kötülüğünü insanlar arasında değil de elinden tutup ona gizlice nasihat etmektir. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cihadın en büyüğü zalim bir devlet reisinin yanında hakkı haykırmaktır. Ne diyor? Zalim bir devlet reisinin yanında. İnsanlar arasında değil. Devlet reisinin yanına gidersin. Hakkı anlatırsın. Ona nasihat edersin. Peygamberin metodu budur. Yoksa hakkını aramak için sokaklara çıkıp fitneye, kaosa e, yol açmak değildir. Çünkü bundan ancak daha büyük fitneler e, yol açar. İnsanların malını, mülkünü hayatını e, tehlikeye, e, haosa e, sebep olur. Bütün, bundan dolayı ilim ehli bu gibi protestoları yasaklamıştır ve haram kılmıştır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bu gibi protestolar yapılabilirdi. İnsanlara bir mani yoktu. Fakat buna rağmen Peygamber böyle bir şey yapmayın demiş, onlara gizlice nasihat edin demiş. Bundan dolayı ehli Sünnetin akidesi onlara gizlice nasihat etmek Nasihatları kabul edilir, ed ederse ederler, etmezlerse sen kendi görevini e, yapmış ol olursun. O Muhammed Alaihi Ssalam Muhammedu Alaihi Wasallam.